Yeah. Check Merhaba Kainat Bugün 15 Şubat Pazartesi Yıl 2016 Ay 2 Gün 46 Kasım 100 1437 Hicri Cemaziyelevvel 6 1431 Rumi Şubat 2 Fırtına Günün şiiri Dalga, Dalgacı Mahmut İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken, uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem. Orhan Veli Kanık Günün Tarihi 452 yıl önce bugün 15 Şubat 1564'te İtalyan fizikçi Galileo Galilei doğmuştu. Astronomi alanlarında buluşlarıyla dikkat çeken Galilei, dünyanın, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söylediği için papalığa bağlı Engizisyon mahkemesi tarafından günahkar, dolayısıyla da suçlu bulunmuştu. Büyük, Büyük Saat ve Marif Takvimi, takvimi. herkes. Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Anthony Hamilton ve Elena Boynton'dan geldi. Django Unchained alb albümünden mi, filminden. Fil filmin mi? albümünden, soundtracklerinden. Filminde. filminden. Hı -hı. Ve özgürlük üzerine bir parçaydı, freedom diye. Biz de başka bir özgürlükten bahsedeceğiz şimdi Galeano üzerinden. Özgürlük deliliğinden bahsedeceğiz daha doğrusu. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından, her şeyin tarihi olandan. Şimdi siyahlara geçtik, siyahların deliliğine.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 Özgürlük Deliliği Bu delilik 1840'ta Washington'da yaşandı. Resmi bir nüfus sayımı Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahların delilik oranlarını ölçtü. Buna göre özgür siyahlar arasında köle siyahlara nazaran 9 kat daha çok deli vardı. Ülkenin kuzeyi büyük bir tımarhaneydi. Ve kuzeye ne kadar çok çıkılırsa durum o kadar kötüleşiyordu. Buna karşın Kuzeyden güneye doğru inildikçe, Kaçıklık, delilik yerini yavaş yavaş akıllılığa bırakıyordu. Bereketli pamuk, tütün ve pirinç tarlalarında çalışan köleler arasında delilik, Ya hiç yoktu, ya da pek nadirdi. Nüfus sayımı, Efendilerin olumluluğunu teyit ediyordu. İyi bir ilaç olan kölelik, Manevi dengeyi ve sağduyuyu geliştiriyordu. Buna karşılık özgürlük, Kaçıklığa neden oluyordu. Kuzeydeki 25 şehirde, Aklı başında tek bir siyah bulunamamıştı. Ohio eyaletinin 39 ve New York eyaletinin 20 şehrindeki deli siyahların toplamı, Tüm siyahların sayısından fazlaydı. Bu nüfus sayımının fazla ciddiye alınacak bir tarafı yoktu ama, Bu sayım, Çeyrek asır boyunca resmi gerçek olarak kalmayı sürdürdü. Ta ki, Abraham Lincoln, köleleri azat edene ve savaşı kazanıp hayatını kaybedene dek. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet bu arada şeyi de hatırlatalım Abraham Lincoln'ın 207. yaş günü 12 Şubat'ta geçti 3 gün önceydi yani Onu da bu vesileyle hatırlatmış olalım ve tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1899'da İzlanda'nın ilk futbol kulübü Knatspürnüfelag Reykjavikur kurulmuş. Evet. 24 Ekim 1857'de İngiltere'de dünyanın ilk futbol takımı kurulmuş aynı zamanda. 1895 yılında İngilizler aracılığıyla Türkiye'de de ilk futbol takımı kurulmuş. PCVN diye yazıyor. Tam olarak araştırmadım ama üstün körü baktığımda böyle. İzlanda da fena değil yani. İzlanda da fena değil evet. Bu za zaten son zamanlarda da Türkiye'nin de içinde bulunduğu grupta e, büyük bir fakada başarılı sonuç aldı. Türkiye'yi de büyük farklı ilgilerle mağlup etti <gülüyor> skorlarla. 1936'da e, seçimlerde e, seçimler yoluyla İspanya'da Halk Cephesi iktidara gelmiş. Ardından hiç savaş, hiç savaş. Halk Cephesi sonra savaşta gelebiliyor. 1999'da da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanması durumu var. Örgüt tarafları tarları Avrupa çapında elçilik işgalleri ve rehin alma eylemlerine de girişmişlerdi. 1917 sene önce 1999'da. Evet. Şimdi diğer haberlere de bakalım. Çok yoğun günler ve saatler geçiriyoruz aslında. Savaş her yerde ve doğa yıkımı da her yerde. Öncelikle son gelen birkaç rapordan bahsediğim iklimle ilgili olarak hepsi üzerinden konuşamayacak hale geliyoruz çünkü. Yeni bir analiz geldi ve Dünyada bütün dünyanın dört bir tarafında altı kıtasında birden su seviyelerinin düşmekte olduğu su tablolarının endişe verici bir biçimde azaldığı görülüyor ve yüzyılın içinde yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunu olarak sorunlarından en zor çözülebilecek ve en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza geliyor daha önce hesaplandığından çok daha vahim bir durum olduğu ortaya çıkmış su sıkıntısının 4 milyar insanı etkilemekte etkileyeceği ortaya çıkıyor dünyanın nüfusunun da 3'te 2'si demek oluyor bu Science Advances adlı saygın bilimsel dergide, hakemli dergide yeni bir araştırma Öncel, öncülüğünü de e, şeyin Hollanda Latvente Üniversitesi'nin yaptığı başını çektiği bilim insanlarının bir araştırma bu. E, doğrudan kurbanları da su kaynaklarının e, fazla kullanılmasından kaynaklanan bu şey doğrudan kurbanları da suyu kullananlar giderek işte şeyden, e, kuraklıktan ve başka sorunlardan fevkalade sıkıntıya düşüyorlar. Bütün dünyada düşmekte olduğunu belirtmişler. NASA'nın, Amerika'nın yüksek e, araştırma kuruluşlarından, büyük araştırma kuruluşlarından NASA'nın Jet Propulsion Laboratörü'nde sık sık atıf yaptığımız Family mülliyetti. Bütün dünyada su tablolarının düşmekte olduğunu söylemiş ve ...sınırsız bir miktarda değildir. Birlikte... ...acilen çözüm getirmemiz gerekiyor demiş. Bunun, bununla ilgili daha sonra konuşma fırsatı bulacağız. Hem bugün belki hem de... ...önümüzdeki günlerde şüphesiz iklim meselelerini. Bir ikinci berbat raporda Zika... ...daha önce geçen hafta konuştuğumuz Zika... ...virüsünün yayılmasıyla ilgili ısınan gittikçe küresel ısınmaya tabi olan bir gezegende Zika'nın acaba bir işaret olup olmadığı meselesi var. Gittikçe sayıları yükselen bilim insanları bu Zika virüsündeki patlayıcı infilak ederek yayılmasının şimdi Brezilya'da ve Amerika. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaygınlaşmakta olan öncelikle şeyin iklim değişikliğinden kaynaklandığını, kaynaklanabileceğini daha doğrusu ve çok büyük sorunlara yol açabileceğini söylüyorlar. Buna da dikkat çekelim. Bir de iklim değişikliğinin su ve sağlık meselelerinin yanı sıra finans Fiyans dünyasını da büyük bir kaosa uğratacağı, muazzam bir ekonomik sorun yaratacağı yolunda yeni bir araştırma daha geldi. Bu üçüncü rapor. Bu üçüncü rapor Avrupa Birliği'nin mali konulardaki gözlem kuruluşu, European Systemic Risk Board adını taşıyor Avrupa Sistemik Risk Kurulu. 2008 krizinden sonra kurulmuş önleyebilir riskleri önleyelim diye ve eğer bir şey yapılmazsa hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiler meselesi e, dikkate alınmazsa özellikle mesela Paris'te var anlaşmadan sonra hiçbir e, hareketlilik görünmüyor. Hatta tersine yani fevkalade ters kararlar alınmakta. Bunun üzerine. Hızlı bir şekilde yenileyebilen enerjileri dikkate alınmazsa ne geliyor? Gelen ne? Bir trilyonlarca doların küresel ekonomiden silineceği bir kriz gelecek demişler. Ne kadar beklersek o kadar ani değişikliğin getireceği risklere karşı demişler sözcülerinden. Grubun sözcüsü başvurucu Stephanie Fiefer söylemiş. Bu da Guardian'dan bir haber. Bu üç rapor aslında birbirle alakalı. Yani bu paraların silindiği zaman büyük patronların ceplerindeki muhtemelen paralar silinmeyecek. Dünyanın üçten ikisini etkisi altına alan su krizindeki insanların yardım beklentisiyle alakalı olarak çalışan kurumların Birleşmiş Milletler gibi kurumların mesela ya da sivil toplum kuruluşlarının ellerindeki paralar ve bu meblalar ilk önce silinmeye başlayacak. Evet, yani ya da yani çocukları mikrosefeliyle doğan annelere yardım edecek kuruluşlarında paraları olmayacaktır. Evet, ama bazılarının paraları olmaya devam edecek, o konuda bir şüphe olmasın. Üçte ikisi deniliyor, Üçte bir, üçü denmiyor. Evet, durum böyle. Bunları konuşmak için fırsatımız olacak bugün ve söylediğim gibi başka günlerde. Biz şimdi bütün bunları konuşmamıza engel olan çok daha başka bir konuyla savaş durumuyla ilgilenelim ciddi bir durumla karşı karşıyayız zaten dünyanın dört bir tarafında Suriye ile ilgili korkunç rakamları size hafta sonunda okumuştuk zaten yani beş yıl içinde 15 yaş ömründen giden Suriyelilerin nüfusunun yüzde on bir ölüp yaralandığını nüfusun yüzde yirmisinin de yerini yurdunu terk ettiğini her beş Suriyeli'den birinin söylemiştik. O öyle devam ederken şimdi yeni bir tehlikenin neşindeyiz. Dünya Savaşı'na 13 kilometre var diye mesela Cumhuriyet Gazetesi dünkü nüshasını öyle vermişti. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri YPG'nin iki gün önce Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye'nin desteğiyle ele geçirdiği kritik hava üssünü vurdu haberi vardı. Rusya'nın hava desteğinde Azaz ile Tel Rifat arasındaki bağlantıyı kesmek amacıyla mini hava üssü ve Maranas köyünü ele geçirmesi Türkiye'yi harekete geçirmiş, Türk topçusu sınırı 13 kilometre mesafede bulunan ve iki gün önce YPG'nin Rusların hava bombardımanı aracılığıyla ele geçirdiği bir hava üssü bu. Daha önce IŞİD saldırmıştı, Suriyeli muhalifler saldırmıştı ve ardından büyük bir kuşatmanlardan, 2013 senesindeki büyük kuşatmanın ardından bir sene sonra düşmüştü bu e, hava sahası, havalimanı, askeri limanı ve ardından da işte muhaliflerin kontrolündeydi uzun bir süredir. Hangi muhalifler olduğu da gene tartışılabilir. El Nusra diyor mesela YPG. Yani bunları gerçekten şey yapamazsınız. El Nusra'yla diğer muhalifler birbirinden farklı bir cephede savaşmıyorlar. Hmm. Yani siz kuzeyde savaşınız, biz güneyde savaşalım diye savaşmıyorlar. Birbirleriyle girdikleri koalisyonlar var ve bu şekilde savaşıyorlar. Aynen yani PKK ve YPG de aynı şekilde çatı altında bir araya geliyorlar teorik olarak. Ama yani bunları siz PKK, YPG'dir YPG, PKK'dır diye doğrudan söylenme içerisinde kullandığınız zaman hatalı olarak da yaptığınız analizler ortaya çıkıyor evet her iki tarafta zaten yani homojen değil artık bu oluşumlar muazzam bir karışıklığın herkes içinde herkes birbirine temas ediyor yani düşünün Rusya ile ve Amerika Birleşik Devletleri birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar ama YPG hem Rusya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden hava desteği sağlayabiliyor yani birbirleriyle temas etmeyen bir organizasyon yok zaten bu noktada Suriye içerisinde Herkes birbirini vuruyormuş gibi. Herkes birbirinden yardım alıyormuş Fakat gibi. Fakat rivayet değil. muhtelif çünkü sınırda gerilim büyüyor. YPG'yi bir daha vurdu Türkiye. Evet. Üstünün. Sorulması gereken soru burada şu olabilir. Yani YPG'nin vurulmasındaki temel gerekçelerden bir tanesi misliyle. Ateş gelen yere misliyle karşılık vermek olarak gösteriliyor. Evet. Ona bir de şey deniyor. Angajman kurallarına evet. uyduk deniyor. Ama angajman kurallarında mini hava üstünden gelen ateşlere karşılık mı verildi? Oradan Türkiye'ye ateş edebilmek biraz teknik açıdan mümkün olmayabilir YPG'lerindeki silahlara bakıldığı zaman. Yoksa farklı yerlerden Türkiye'ye ateş edilip direkt mini hava üstümü hedef alındı. O noktaya bir bakmak lazım. Farklı bir angajman kuralı da olabilir galiba. Mist ile karşılık verilen yer farklı evet, bir alan olabilir. Olabilir bu. kesinlikle. Çok e, savaşın sisi dediğimiz şey olanca e, yoğunluğuyla devam ediyor maalesef. Ve giderek de koyulaşarak devam ediyor. Esad Güçleri daha bir hafta önce Halep'in kuzeyinde bir koridor açarak kentin Türkiye ile ulaşım güzergahını kapatmıştı. Bu yüzden Türkiye sınırına da göç başlamıştı. Hatta Numan Kurtulmuş'un da hükümet sözcüsü sözünü ettiği gibi bir milyona bile dayanabilir. Yani 600 bin rakamları filan telaffuz ediliyordu. Hatta bir milyonun bile telaffuz edildiğini biliyoruz. Gelebilir Türkiye sınırına. Genellikle insanlar oradaki çatışmalardan daha ziyade... Hava bombardımanından kaçıyor çünkü yapılan hava bombardımanı hafta sonu geçtiğimiz haftada konuştuğumuz Karpat bomba yani halı bombardımanı evet. E, aşağıdaki insanların sivil mi ya da direnişçi mi, muhalif mi, teröristin olduğuna bakmıyor. Herkesi topyekin öldürüyor. Adıları akıllı bomba var. ama pek öyle bir şey ayrım, gözetebilecek kapasiteleri o, yok. Yok bu teknoloji niye... Suriye'de geçildi. Suriye'de akıllı bomba vesaire kullanılmıyor. Yani Suriye'de eski mühimmatlar da kullanılıyor. E, akılsız olan varillere doldurulmuş dinamitler de kullanılıyor. Evet, ama akıllı bombalın da zaten herhangi birini ayırabildiğini şimdiye kadar tarih yazmadı evet. zaten akıllı denmesine rağmen. Sonuçta bomba. Bomba bomba. Evet yani sınırda gerilimin ciddi şekilde büyümekte olduğu YPG yeniden vurduğu Türkiye'nin söyleyelim ve içinde olduğu Kürt gruplarda bombardıman sürerse karşılık veririz diye cevap verdiler. Dünyadan da ateşi durdurun çağrıları geliyor. Şimdi bu da böyle bir şey. iki YPG'linin öldüğü yedisinin de yaralandığı haberi de geldi. O da doğrulanıyor bilmiyorum ama Yani İngiliz Reuters haber ajansı Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayanarak Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki Kürt güçleri yani YPG tarafından kontrol edilen bölgeyi ikinci günde top atışı gerçekleştirdiğini duyuruyor ve izleme örgütü Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü topçu atışı sonucu iki militanın öldüğünü, yedi militanın yaralandığını açıklıyor. Şimdi ilk defa ölü de var bu ateşler, obüsler yüzünden Reuters topçu atışının hedefinin Kürt güçlerinin geçen günlerde muhaliflerden aldığı mini hava üssü ve başka mevkiler olduğunu yazmış başka mevkiler ne demek o da belli değil Hürriyetteki habere göre askeri kaynaklar sabah saat 10 sularında Suriye tarafındaki PYD mevzilerinden Türkiye'ye ateş açıldı deniyor bunun üzerine karşılık verildi diyor i̇şte senin de sözünü ettiğin şey bu can. Askeri kaynaklarda PYD PKK mevzilerinden ateş açıldıkça her seferinde karşılık verilecek diyorlar. Angajman kuralları. Angajman kuralları. Fakat oradan ateş ötekilerde biz yani askeri kaynaklar YPG mevzilerinden ateşe karşılık verildi lafına şey gelmiyor. Yani biz vurmadık diye de ...konuşuyorlar. Böyle bir... ...durum olduğunu da rahatlıkla... ...söyleyebiliriz. Yani tam bir... ...belirsizlik hakim olduğunu... ...söylemek lazım. Bütün resmi açıklamalara... ...rağmen. Bu da Salih Müslim'in açıklaması... ...biraz ilginç. Salih Müslim... ...Türkiye'nin tahliye talebini... ...reddettiğimiz için böyle bir şey oldu ...manasına gelen bir açıklama yapmış. Salih Müslim kim? PYD'nin... PYD lideri. lideri. Evet. Yani daha önce de koalisyon olmadan Fırat'ın batısına geçmek diye bir durum söz konusu olmayacaktır diye açıklama yapmıştı. Koalisyon desteği olmadan. Ama e, şu anda mini hava üssünün YPG tarafından ele geçirilmesiyle beraber ortalık karıştı. Evet yani PYD'de Ankara'nın koşul Şimdi bir şey dedi Ankara koşullar da verdi Davutoğlu değil mi? Evet. Yani çeşitli şeyleri söylüyor. Şartlarımız var diyor. Ve bunlar hiçbir şekilde çiğnenmeyecek diye. Şimdi olanüstü yoğunlukta birbirini izleyen haberler olduğu için takip etmekte. Türkiye'nin kırmızı çizgileri buldum şimdi. Yani... PKK bağlantılı YPG unsurlarını top atışına tutarken e, diyor ki Hürriyet.com'dan alalım dün e, öyle üzeri gelen bir haberdi bu internet üzerinden Suriyeli rejim unsurlarınca yapılan havan atışına da misliyle karşılık verdiğini duyurmuştu Türk Silahlı Kuvvetleri PYD mevzilerini vururken bir yandan Dün akşam saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ne diyordu? E belki gün akşam tabi bu. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığımız telefon konuşmasında şu üç maddenin altını çizdik diyor. Bir terör örgütü YPG derhal Azez çevresinden uzaklaşacak. Azez'de vurulan bir yer galiba değil mi? Evet. İki, koridoru tekrar kırma çabalarında bulunmayacak. Üç, yani bir ultimatom vermiş aslında. Buna e, angajmandan çok ultimatom terimi kullanılabilir. Belki. Minnak, minni, Mini nasıl terapuz edildiğini Askeli tam bilmiyoruz. Askeri havalimanına görürüz. verilecek en kötü isimlerden biri. Biri herhalde. Bu hava üssü havaalanının Türkiye'ye veya muhalefete karşı kullanma hevesine kapılmayacak. Kullanan terim Nasıl kullanabilirler ki? Kim mi verecekler o hava üstünü mesela? YPG'nin uçağı mı var? Bildiğim kadarıyla yok. Ve o havalarını derhal boşaltacak diyor. Tam bir ultimatum veriyor. Üç maddelik. Yani oradaki ya havalarından kalkabilecek oradaki potansiyel uçaklar bellidir. Rusya'nın uçağı ve rejimin uçakları. Rusya'nın desteğiyle bu hava üssüyle geçirildiğine göre Rusya'nın kendine ait bir hak elde etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi bu hava limanında, hava üssünde? Onu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanmasına gerek yok galiba değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin orada hava üssüne ihtiyacı var mı? Kocaman kocaman şeyleri var zaten. Ee, savaş gemileri var. Bir yandan da incirlik üssü var hemen onları, yukarıda. Anladığım bir alan değil ben. Kim bilmiyorum. kullanacak yani oradaki şeyi kim kullanacak? yani oradan gideceksiniz bir daha kırmayacaksınız koruduğu ve o havalarını da ne kullanacaksınız ne de hemen boşaltacaksınız diye üç şey var. Anlamadım ben. Ee, ve şey telefonla bir demeç vermiş buna karşılıkta Reuters'a İngiliz Haber Ajansı Reuters'a Müslüm'de, Salih Müslüm'de diyor ki Suriyelilerin ...Türkiye'nin herhangi bir müdahalesine karşı direneceğini söylemiş. Suriyeliler mi diyor? Evet. Hmm. Türkiye'nin Suriye'nin iç işlerine karışma hakkı olmadığını belirtmiş. E, Türkiye'nin top ateşine tuttuğu hava üssü... ...Suriye demokratik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilmeden önce... ...El-Kaide bağlantılı Nusra cephesinin kontrolündeydi diyor. Böyle söylemiş ve Demeşte de diyor ki Türkiye'ye yönelik o, Nusra cephesinin orada kalmasını mı istiyorlar yoksa rejimin gelip işgal etmesini mi diye sormuş. Vallahi kişi arasında seçim mi yapması gerekiyorlar insanların. Birinde uçaklar kullanılacak, hava saldırıları yapılacak. Diğerinde uçaklar kullanılmadan orası bir savaş bölgesi haline getirilecek. Seçim seç, mi seç, diyorlar seç, bunlardan. al işte. Ölüm havadan mı gelsin, karadan mı gelsin diye mi soruyorlar? <gülüyor> evet. Yani böyle işte menak minni. Çok stratejik olarak. şeyler konuşuluyor. Bazen anlayamıyorum. Bazen mi? Ben hiç anlayamıyorum. Yalnız bu konuda çok şimdi gerçekten anlaşılmaz olabiliyor. Yani YPG'ye bakıyorsunuz, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Rusya'dan hava desteği alabilecek nasıl başka bir örgüt vardır dünya tarihinde diye merak ettiğiniz zaman bulamıyorsunuz. Hani soğuk savaş gelecek deniliyor ya ikinci bir soğuk savaşa hazırlıkta olun diye. Soğuk savaşta böyle... Medvedyev söyledi onu. Böyle örgütler var mıydı? Hem Rusya tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen. Kime karşı savaşıyorlardı mesela? Bu ben orta? hatırlamıyorum. Ya şimdi işte yeni soğuk savaşta biraz değişik olacak. Ama benim teorim belli. Birleşmiş Milletlerin görevini YPG üstlensin, ateşkes gelsin. Bakın herkesi aynı masada olmasa bile aynı hava sahasında buluşturabiliyor. Yani Cumhuriyet'ten Sertaş Eşin haberine göre Türkiye'nin YPG'yi vurmasından bir iki gün önce kiliste bir askeri hareketlilik yaşanmış ve e, bölgeye bazı zırhlı birliklerin kaydırıldığı öğrenilmiş. İşte oradan zaten atışı, e, top atışı zırhlı birlikler ihtiyat olarak bölgeye kaydırıldığı bütün kullanılan terminolojide her zaman iki anlamda. Bak ihtiyat. Olası güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu belirtiliyor. Benim bildiğim ihtiyat oraya duvarı da sınır duvarı, sınıra duvar çekilmesiydi. Şimdi farklı noktalara geldi ihtiyat kavramında. Daha önce ihtiyat üzerine sınıra büyük setler çekildiğine ve mayın döşeğine dair Mayın geliyor. Türkiye terör örgütü olarak gösterdiği YPG'nin sınırlarını doğudan batıya çevrelemesine izin vermeyeceğini daha önce zaten açıklamıştı. Kobani'den Cerablus'a geçmeye çalışan bazı YPG unsurlarının vurulduğunu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dile getirmişti. Türkiye'nin bu sefer Afrin bölgesindeki YPG mevzilerini vurarak YPG'nin sınırına paralel olası doğudan batıya hareketlenmesine de sıcak bakmadığını en uç noktada gösterdiği dile getiriliyor diyor. Böyle bir haber de var. Evet vahim bir şekilde Savaş rüzgarları esiyor Karşılık vermeye de devam edeceğiz Diyor Başbakan Davutoğlu Top atışları hakkında insanları bilgilendiriyor Yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu Evet yani Konuştuğumuz şeyler bunlar Konuştuğumuz şeyler bunlar Türkiye yine vurdu Ankara'dan PYD raporu Türkiye YPG'yi yine bombaladı ve Türkiye PYD mevzilerini vurdu şeklinde. Ee, ana şeyler böyle. Savaş endişesi diye. Suriye sınırındaki Türk topçuları Esed rejimi ve YPG mevzilerinde ateşe ikinci kez karşılık verdi. Bölgede tansiyon düşmedi. PYD reddetti taleplerini. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da YPG güçleri azizden çıkana kadar top atışları sürecek demiş. Evet senin dediğini Başbakan'ın bir de Milli Savunma Bakanı da söylemiş. Ee, ve yeni soğuk savaşta Türkiye cephe ülkesi oluyor diyen de emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bir açıklamasını sürmanşete çekmiş Cumhuriyet gazetesi de. Ee, Bir gün adım adım savaşa sürüklüyorlar diye bir manşet vermiş. Hürriyet gazetesi 17 saatte 50 hedef sınırda o, o büs atışı sürüyor diye Uğur Ergan'ın imzasıyla bir haber vermiş. Milliyet başka bir kaygıya geçmiş. Ankara'nın Türkmen kaygısı varmış. Habertürk'te savaşla ilgili fazla bir şey yok. Beş bölge vuruldu diye küçük vermişler onu. Savaşla ilgilenmemiş. Koro sanatçısının soyulmasından bahsediyor. Başbakan da Cemevin'de bu dergahı birlikte savunacağız diye başbakanın mesajını vermiş. Hı, Sabah gazetesi... Geçindi. Kime karşı savunacaklermiş? Hı? Kime karşı savunacaklarmış? Düşmana. Düşmana kim? Ya fazla ayrıntını sormayacaksın ya ama en heyecanlı kısmı orası Şimdi düşman olduğu biliniyor da düşman kim peki aradan sonra onunla da konuşuruz ama sabah gazetesi az eze yaklaşma dünyanı dar ederim diye bir maşede baya konuşmaya var. başlamış sabah gazetesi merhaba sabah gazetesi nasıl olsun <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde yaklaşmak <gülüyor> lazım gazeteye artık tribünden izlemeyiz star gazetesi yani inir, sahaya ineriz kim demiş bunu Yalçın Akdoğan. Hmm. Hükümetten Yeni Şafak'sa geri adım yok. No pasaran. No pasaran demiş. Yani bugün şeyin kurulduğu cephenin de değil mi? E, demokrasi Halk cephesi. Halk cephesinin kurulduğu zaman Dikkatli yanlış anlaşılmayalım. İspanya'da 1936'da geçiyor o, hikaye. Evet. İkinci Kandil'e izin vermeyiz. Bu da ribinden izleyecek değiliz diyen akşam gazetesinin durumu hmm. başka... E kendiçi kendi için mi kullanacak o zaman şimdi? ikinci kandil dediğine göre havalimanı olacak. Daha önce helikopteri olduğuna dair de çeşitli rivayetler geliyordu PKK'nın ama kullanacak pilotu yokmuş falan. Belki bu sefer efsaneler gerçek olabilir. Neyse. Durum bu. Çok uh, hiç icatçı olmadığını söylemeliyiz. Açık Gazete I a lonely soul. I had nobody till I met you. But you keeping me waiting all of the time. What can I do? It's your life and you can do what you want. The Kings Tired of Waiting for You adlı şarkıyla birlikteydik onlarla. Michael Charles Avery 1944'te bugün doğmuştu. İngiliz müzisyen dolcusu ve vurmalı bütün aletleri de çalıyor. Bu meşhur Britanya'nın büyük rock grubu The Kings için kurucu elemanlarından birisi. Onu doğum gününü kutladık bu şekilde. Tired of waiting for you. Evet, açık radyo, açık gazte Ve devam ediyoruz. Savaş ve barış meselelerine, raporuna geçelim tekrar. Yani ölü ve yaralıların olduğu, iki ölünün yedi yaralının olduğunu söylemiştik. Azaz ve çevresindeki YPG mevzilerine de falan ve devam edecek diyor. Türkiye çeşitli ülkeler dur diyor. İşte ben de onu diyecektim tam olarak. Amerika Birleşik Devletleri bombardımanı durdurun demiş... Aynı zamanda Fransa'da durdurun demiş. Fransa'da durdurun demiş. İngiltere'de bu savaşı durdurabilecek tek kişi varsa o da Vladimir Putin'dir demiş. O Britanya'nın Dışişleri Bakanı öyle söylemiş. Ama e, pek durduracak gibi e, gözükmüyorlar. Şeyde e, Bu arada devrede Suudiler var. En hoş şeylerden bir tanesi de o. En yakın müttefikimiz. Evet dünya ülkeci. dünyada herhalde e, yani Kuzey Kore'den sonraki en gerici e, ve baskıcı rejim olarak gösterilebilecek ülkelerden biri Suudiler. Tepeden tırnağa silahlı ve bir yandan idamları, bir yandan baskıları gerçekleştirirken bir yandan da böyle şeyler yapıyorlar Sudilere göre e, savaş jetleri inmişler bile zaten İncirlik hava üstüne sayısı belli olmayan Suudi Arabistan uçakları inmiş ama bunun sebebi muhtemelen yakınlarda Suudi Arabistan'ın yapacağı e, askeri tatbikat olsa gerek ama Türkiye'den olamaz ki niye askeri tatbikat koalisyon ortağı değil mi Yap ama tatbikatta yok bir kere Türkiye. Türkiye yok dedi, mu? Yok. A ama aynı koalisyondaydı. İşte öyle ama yok. Yani Tug General Ahmed Asiri El Arabiya Televizyonunda bir açıklama yapmış Suudi Arabistan Savunma Bakanı müsteşarı kendisi Tug General Suudi Arabistan Krallığı bugün itibariyle Türkiye'deki incirlik hava üstünde askeri varlığa sahiptir gibi. Son hmm, alman tamam, tamam. kuralları gibi bir laf. Bu da Asiri Suudi savaş yetkileri İncirli'ye gönderilince IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonu. Bak senin dediğin. Anladım. Brüksel'de Suudi Arabistan'ın hava operasyonlarına daha etkin şekilde katılmasına yönelik karar almıştı. Onun gereği yaptık diyorlar. Bu arada bu çatışmaların içerisinde IŞİD'in adı çok fazla geçmiyor. Sadece yani Rusya IŞİD'i bombalamak için orada. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'i bombalamak için orada. Türkiye IŞİD'i bombalamak için orada. Aynı zamanda YPG'ye de kaydı tabii ki. Durum. Diğerlerini de kaydırdığı gibi. IŞİD'in adı da şimdi IŞİD için orada. Aynı evet. zamanda e, Ürdün'den tutun, Birleşik Aleypemirlik'te Emirliklerine kadar birçok ülke savaş uçaklarıyla beraber IŞİD'i bombalamak için oradaydı. Ama şu andaki savaşlarda IŞİD'in adı pek geçmiyor. IŞİD, zaten IŞİD'in adı da de, hükümet DAEŞ diye telendiriyor o da ayrı bir şey bu arada IŞİD demişken İslam devleti diyor kendilerine İslam devleti de demişken Irak'taki Ramadi hükümet güçlerinin ellerine geçtikten sonra bölgeden gelen videolarda oldukça vahim durumda IŞİD'de olduğu gerekçesiyle saçı uzun sakalı var şeklinde yorumlanan insanlar çeşitli işkencelerden geçiriliyor bu videoları da internet üzerinden gayet bunu yapan kişiler Nerede tarafından bu? yayınlanıyor Irak'ta, görmedim Irak'ta yani biraz kurcalamanız lazım haberleri de konu olmuyor tabii ki bunlar Evet şimdi e, Suudi Arabistan çok büyük bu senin sözünü ettiğin bir operasyonuna girişiyormuş. Tatbikat mı operasyon mu? Hangisi? Tatbikat pardon yanlış söyledim ben. E, bu bin bir türlü ülke katılıyor ona değil mi? Evet. E, bir bulalım bulabilir miyiz? Ah Davutoğlu bu arada da Merkel'e PYD'nin saldırgan eylemlerine müsaade etmeyeceğiz diye konuşmuş. Merkel mevkidaşı Merkel Almanya Şansölyesi ile Başbakan Davutoğlu telefonla konuşmuşlar ve PYD'nin saldırganlığına izin vermeyeceğiz demiş. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'na yanıt vermiş. Ülkeyi savaşa sokacak her kararın karşısındayız diye gayet kritik durumlar var. Bu arada Nusaybin'de çatışma çıktı. Onu da söyleyelim. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada 12 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği haberi var. 17 yaşında bir kişi de yaralanmış haberi son dakika haberiydi bu da dün baktık. Eee cizre meselelerine de şey yapacağız birkaç dakika ayırmaya çalışırsam huh, buldum Suudi Arabistan 20 ülkenin katılacağı askeri tatbikat düzenliyormuş. Adı Raadüş Şimal. Raadüş Şimal. Ra'adül Şimal. Ne demekmiş? Kuzey'in gök, Şimal, gök gürültüsü. Gök gürültü en sevdiğim şey Şimal benim verilen tatbikatlara verilen ve operasyonlara verilen isim. Kararlılık fırtınası benim favorimdi. Raadüş Şimal de fena değilmiş ama. Çöl fırtınası da fena değil. Evet. evet. Yani bunlar hepsi birbirinden iyidir. Yani dünyanın en başarılı e, halkla ilişkiler şirketlerini çalıştırıyorlar. Hangi ülkeler vermiş simlerini bu? E, şey yapalım. Yok kabul etmeyen Pakistan Allah Allah diyen Pakistan var mı? Biz bu var. var mı Pakistan? Var. Yapmayın ya. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Senegal, Sudan, Kuveyt, Maldiv Adası. Maldivler, Maldiv Maldivlerden Akdeniz'e girip tatbikat mı yapacaklar? Evet. Muhteşem. Akdeniz'de nerede bulacağımı bilmiyorum. <gülüyor> yani. Fas, Pakistan, Çad, Tunus, Komor Adası. O komor Adası varsa. Komoros, Djibouti, Uman Sultanlığı, Katar, Mısır, Sisi. Ha, o ve... zaman o yüzden Türkiye yok. Moritanya ve Mauritius. Ayrıca da işte seni şimdi yerden yere vuracağım. Bunun açıklaması günün, günün sorusu. Günün i̇lk yerden yermiş. Selahaddin'den belki şey alırsın tüy alırsın. Tabii gelsin. Bakma ama. El Cezire Kalkanı Gücü de katılacakmış. Bu ne? Mikrofonlarıyla mı? Kameralı ile <gülüyor> mi? Neyle? El Cezire, El Cezire kalkanı. kalkanı Gücü. E işte ben sana soruyorum. El Cezire Kalkanı Gücü. evet. Ne? Shields of Al Jazeera Force İngilizcesi Arapçasını bilmiyorum O kadar Arapçam yok Ülke sayısının fazlalığı Gelişmiş teknoloji ürünü silahları Peki bir şey, Mazur görüyorum Türkiye niye yok bilmeyen, yani O da var, ikinci soru Komorlar var Türkiye yok İşte o durum ciddi zaten Hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetlerinin de iştirakıyla bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en büyük tatbikatmış. Amaç ne? Amaç mı? 20 ülkenin bölge tarihinin en büyük askeri. Akdeniz'in tanıma. Bölge istikrarı ve barışını korumak ve karşılaşılan tüm zorluklarla başa çıkmak için yek vücut. Yek vücut ne demek biliyor musun sen? Tek vücut. E evet, bildin. Yani Bilmiyorum. yek o, biraz tavla <gülüyor> deneyimimiz var. Ama yani o mesajı veriyor. E, nasıl yek vücut olabildiğini görebiliyor musun? Nasıl küreselleşen bir dünya içerisinde bulunduğumuzu. <gülüyor> evet, böyle Türkiye bir Türkiye neden yok hala anlamış değilim. Hayır, orada Türkiye ile ayrı tatbikat. Korku herhalde. mu var yoksa sizi var diye gene anlaşmasızlık falan mı var? O Filistinli şair, şair çocuğun idamını gerçekleştirdiler mi? Çarmak, kırbaca dönüştürmüşler. Hayır henüz yani? gerçekleştirmediler ama çeşitli uyarılar yapılıyor. İmza kampanyaları da açılmış durumda. Evet Türkiye yani Türkiye'nin ortağı böyle bir ülke Suudi Arabistan. Kuzey Kore'de yok. Halbuki o da olmalıydı. Kuzey Kore Rusya'nın müttefiki nasıl evet. olabilir ki? Değiştir. Yani müttefiki değildir değil, belki değil ama müşte, yani. Müttefiki Çin'in müttefiki. E Çin kimin müttefiki? Daha doğrusu Kuzey Kore kimsenin müttefiki. Kuzey Kore tek dünya herkes. Evet. Evet. Ema o da. Ee, Yani şey çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. 100 kişilik bir Türk kuvvetinin Suriye'ye girdiğini söyleyen Şam yönetimi var. Kuzey Kore Libya'daki çıkan savaş sonrasında o bölgeye gitmekte tövbekar olduğunu da söyleyebiliriz belki de. Orada Kuzey Kore, şeyde, Libya'da iç savaş başladığı zaman içeride Kuzey Kore'de işçiler kalmıştı ve ülkeye geri dönmesine izin verilmiyordu hatırlarsınız. Evet. Oradaki devrimi gördüğünüz sonra gelip bizim ülkede de aynı şeylerden bahsedersiniz diye. Mesela burada da aynı bir durum söz konusu olabilir. O yüzden Kuzey Kore yoktur belki. De. Evet. Maldivlerin olması iyi ama. Maldivlerdeki devrim çoktan bir sönümlendi. N Onu da görmek lazım. Darbeyle uzaklaştı. Demokratik yollarla gelen tek tek adayı darbe ile tekrar hukuk darbesiyle üstelik. Ya, Çok ya... uzak değil. Yüksek mahkeme kararıyla. Şam yönetimi de şey demiş. Birleşmiş Milletler'e bir mektup göndermiş. Yalnız resmi mektup. Dikkatini evet, çekerim. Şam yönetimi, rejim. Rejim. YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye Türkiye'den top atış yapılmasına tepki gösterip... Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'e mektup yazmış... Ve Türk kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik silahlı bir grup kamyonetlerle Suriye topraklarına girdi. Ağır makineli silahlar var demiş. Kamyonetler, silahlar ve askerler mi? Girmiş? Evet. Aynen böyle Birleşmiş Milletler'e bildirmiş. Takip edilmesi gerekiyor. Önemli kısmı bu rejim tarafından yapılması değil Reuters tarafından haber yapılması. O yüzden ciddiyetle karşılanması gerekiyor. Evet. Daha önce yaptığı açıklamalar dolayısıyla birçok açıklamasının fos çıktığını hatırlıyoruz rejimin. Hayır bir de Reuters'da haberleştirilmiş bu şimdi. Bir de yani Birleşmiş Milletler'e gönderdiğin zaman artık şey yapamazsın herhalde. Yani <gülüyor> Birleşmiş Milletler'e gönderilen mektubun da ...gerçek dışı olduğunu söylemek çok zor. Dünya Reuters çok ne yapsın. değişti. Reuters ne yapsın. Fakat en ilginç toparlamayı yapan şey... Birleşmiş Milletler'e rejim yönetimi de insan öldürmüyor, sivilleri öldürmüyoruz... ...varil bombardımanı yapmıyoruz şeklinde de açıklamalar yapmıştı. Birleşmiş Milletler olmasa bile BBC'nin BBC kanalının karşısında bacak bacak üzerine atıp Esat... ...hayır efendim havadan biz varil bombaları bırakmıyoruz şeklinde açıklamalar evet. yapmıştı geçtiğimiz sene içerisinde. Yani inandırıcılık da bir yere kadar... Evet, resmi mektupta böyle işte. Putin e, Suriye Savaşı'nı tek bir telefonla durdurabilir demiş Philip Hammond. Philip Hammond bazı başka, başka ilginç açıklamalarını da biliyoruz. Bu Gayri ciddi insanlar diye nitelemişti çevrecileri de. Evet, ama olayı şu şekilde özetlemek gerekebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yakın zamanda masaya oturup Bu savaşı nasıl bitireceğiz diye ciddi ciddi konuşmaya başlayacaklar diğer müttefikleriyle beraber. Ve o zamana kadar kim ne koparıyorsa o bölgeden koparmaya çalışıyor. Herhalde öyle bir durum var ama bu, bu gibi durumların en büyük e, berbat şeyi de şudur. Yani 1. Dünya Savaşı'da 2. Dünya Savaşı'da bu hesaplar yapılır, kitaplar yapılırken... Think diye bir yerden bir ufak teyel atmasıyla sonuçta kontrol edilemeyen bir yere gitmesidir. Geçtiğimiz haftalarda Cenevre'de toplanmıştı taraflar. Zor bela bir yere bir araya getirilmiş olan evet. taraflar. Suriye'deki çatışan taraflar. Oturur oturmaz bu sefer Halep'ten evet. operasyon başladı Rusya'nın bombardımanıyla beraber. Lübnan, Lübnan'daki Şii milisler, Esad rejiminin askerleri ve İranlı generaller kuzeye doğru çıkmaya başladılar. Cenevre'de insanlar oturup konuşurken. Yani bu işler o kadar da Belli olmuyor masa başında artık yine. Ve çok son derece kritik ve tehlikeli. Yani şöyle özetlemiş Guardian gazetesi e, Dışişleri Bakanı böyle söyledi diyor. Frances, e, Frances Peroden'le Kerim Şahin'in ortak imzaladıkları bir haberde Guardian'da Vladimir Putin bir telefonla durdurabilecek tek kişidir demiş. Türkiye e, bombaladı diyor ve Suudi Arabistan'la asker de gönderebileceği ihtimali üzerinde konuşuluyordu. ikinci gelişme bu Amerika Birleşik Devletleri önlemek için yani Türkiye'ye şey dedi diyor vurmayı derhal durdur dedi diyor bunu özetlemiş Ankara bu arada Halep saldırısı da 51 bin sivili yerinden etti Ve 300 bin kişi de riskte mülteci olması diyor ve bunlar da Türkiye sınırına doğru gidebilirler ve sonuçta da zaten 2 milyondan fazla savaştan yerinden edilmiş insanı barındıran Türkiye ek bir şey bindirebilir diyor. Ankara krizin daha da içine çekildi diye devam ediyor ve iyi bir özet bence evet. bu. Türkiye'nin YPG'nin şeylerini bombalı obüs atarak iki, pazar günü ikinci defa vurarak YPG'nin şeyden otonom Kürt devleti kurulmasından korktuğu için yapıyor diyor. PKK'yı anlatmış ama Türkiye'nin rolünün önümüzdeki haftalarda büyüyeceği de düşünülüyor. Çünkü Suudi askeri yetkilileri de İncirli'ye Uçak gönderdiğini de doğruladı diyor. Güvenlik konferansında Münih'te de Cumartesi günü yapılan Dimitri Medvedev de yeni bir soğuk savaşa kaymakta olduğunu söyledi. Dünyanın ve 40 yıldan daha kötü bir duruma düşebiliriz dedi çünkü 40 yıl önce bir duvar vardı Avrupa'nın ortasında. Şimdi işbirliği olmazsa o hale döneriz dedi diyor. Medvedev anlatmış. Ve e, Rusların büyük e, hava saldırılarından giderek arttırdığından da bahsediyor. Ve en önemli olarak da Rusların da Uluslararası Hukuk ve Yüküm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kararlara uymaları e, zorunda olduğunda hatırlatıyoruz demiş Dışişleri Bakanı evet. Britanya'nın. Müsaadenizle kendime bir soru sormaya çalışıyorum. Bu tarafların ismi geçen biraz önceki haberlerde ismi geçen tarafların temel ortak özelliği nedir? Çoğu fosil yakıt bağımlısı ülkeler. Suudi Arabistan'dan tutun ekonomisini petrol üzerine inşa etmiş olan ülkelerden evet. bahsediyorum. Suudi Arabistan'dan tutun Rusya'ya, İran'dan yine Suriye içerisine kadar birçok ülke kendi gelirinin temel olarak endekslediği am madde petrol. Petrol fiyatlarındaki oynamalar yüzünden belki de insanlar ve ülkeler bu şekilde karşı karşıya geliyor olabilir. Türkiye'nin de petrolle alakalı olan serüvenini zaten hepimiz yakından takip etmek zorunda kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı şekilde. Ama işte fosil yakıt bağımlılığı belki de ülkeleri bu hale de getirebiliyor. Ee, Onu Raman, görmek Raman'da lazım. petrol çıkması haberi var mı bugünlerde? Yok bu aralar petrol çıktığına çıkacağına dair de haberler yok. Evet Nusaybin'den berbat haberler geliyor. Öte yandan da e, şeyde, İngiltere parlamentosunda düzenlenen bir panelde konuşan e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sezgin Tanrıkulu da Türkiye'nin yakın zamana kadar IŞİD ile etkili bir şekilde mücadele etmediğini söylemiş. AKP hükümetinin işidi görmezden geldiğini işidi ve dünyanın 80 ülkesinden Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'taki savaşa bu küresel terör örgütü örgüte katılmak için insanlar gittiler büyük oranda Türkiye'den gittiler 2015'e kadar Türkiye görmezden geldi ve kolaylaştırıcı oldu işit konusunda demiş ve 60, 60 civarında soru sordum işit konusunda türü, hükümete Kaç cevap almış IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetleri konusunda ve diğer faaliyetleri? Bir tanesine bile cevap vermemiş hükümet. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde de çok acayip bir haber de yer almıştı. Sınırın delik deşik olduğu mahkeme kayıtlarında varmış IŞİD. Tanrıkulu haklı ama şu noktaya eklemek lazım. Bu ülkeler, insanlar bir anda ortaya çıkmıyor. Yani ışınlanarak dünya üzerine gelmiyor. Çeşitli ülkelerden geliyor bu. Terörist militanlar. Onlar da aynı şekilde kendi kapılarını açık bırakıp kendi ülkelerinden gitsin diye bu insanlar diye bir çaba sarf etmiş miydi? Sarf etmemiş miydi? Onu da görmek lazım. Bu kadar militan akışının Almanya'dan gelen var, İngiltere'den gelen var, Tunus, Cezayir'den gelen var. Bu ülkeler kapılarını kapalırken bu adamlar kaçarak mı geldiler Türkiye'ye? Yoksa Türkiye'ye geldikleri zaman bu insanlar kaçak muamelesiyle yapılmadığı için Suriye'ye mi Onların da kendi parlamentolarında muhakkak sormaları muhakkak. gereken sorulardan biri bu haklısın. Ve şeyde Türkiye mevzuat açısından 8 Nisan 2015'e kadar IŞİD'in terör örgütü listesine alındığına dair bir karar yok diyor ki bu da çarpıcı bir şey. Yani yok böyle bir şey. Şeye dönemeyeceğiz yalnız Cizre'de Efkan Ala açıklamalar yaptı. Bazı ilçelerde sürdüler sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklamalar yaptı İçişleri Bakanı. Bir ilçede kısmen, iki ilçede tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. 63, 64 gün oldu. Cizre'de, Silopi'de sokağa çıkma yasağı 18 ile 05 arasına devam etmektedir. şurada devam ediyor ama yüzde 95'lere gelinmiştir diyor. Bu da angajman kuralları gibi bir şey herhalde... Doluyor. Yüzde 90 doluyor. Orada da çok yakında olumlu neticeler alacağız ve bitecek demiş. Çok sayıda silah ele geçirildi, imha edildi, bomba düzenekleri, çukur, barikat kaldırıldı. Uzun namlulu bixi Kanas, Kaleşnikov dahil silah ele geçirildi. Roket atarlar, mermileri filan diye de bir rapor vermiş. İncirlik üstünde hareketli saatlerden bahsediliyor. İncirlik üstünde peki uçağı bulunan ülke sayısı Kaç. İncilik üssü Amerikan üssü değil ama mi? Ama Fransızlar, İngilizler kullanmıyor mu? Müttefikler. Ben sana söyleyeyim. Beş ülke şu anda Amerika, İngiltere, Almanya ve Katar. Katar. Anladım. Ama evet. şimdi... E, Ortak dil İngilizce Suudi ama değil Arabistan. mi? Ortak değil İngilizce. Ortak değil insanlığın dili. Evet, böylece bu meseleyi şimdilik kapatalım ve ara verelim. Açık gazde. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ali Bey. Günaydın can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Sislerin arasından, savaş seslerin arasından size sesleniyoruz. Günaydın diyoruz. Evet. Küçük yaklaştık, hep söylüyorduk. Yani e, açıklamaları yapılan açıklamaları sizde üst alt alta koyduğumuzda zaten e, sonuç e, savaş tantanlarına çıkıyordu. Evet. Hep iyi bir zamandır. Şimdi bayağı artık bombalamalara filan da dönüşmüş durumda. B büyük bir muazzam bir tatbikattan bahsediliyor ama Türkiye yok. Ee, Suudi Arabistan bölgenin en büyük 20 ülkeyle e, neydi? Kararlı yok. Kuzey. Kuzey Şimal. Taş Kuzey Şimal değil miydi? Kuvvetli bir e, Kuzey fırtınası fırtınası gibi bir tatbikat yapacakmış. Türkiye yok aralarında ama Şde de bayağı ciddi bir e, incirlik hava üstünde de uçakları da gelmiş durumda yani dünyanın en gerici rejimlerinden biri ve en yüksek evet. silahlı biriyle de ittifak halinde devam ediyor evet. Türkiye bakalım ne olacak yani, e, şu anda birlikte hareket ettiği tek ülke neredeyse değil mi Katar ve Sudaristan e, aşağı yukarı Evet yani evet. herkes herkes çünkü yani Amerika'dan da e, Fransa'dan da durdurun bombardımanları diye uyarılar geldi. Merkel ne söylediği bilinmiyor ama e, Merkel'de de konuştuk ve anlattım derdimi falan diyor. O da o evet. Onun dışında bir tek evet. bir tek şey var. Yani Suudi Arabistan var gerçekten. Evet. Onunla beraber ve öyle yani tanzimattan bu yana e, bak tarihe baktığımızda e, böyle bir durum yok yani ilişkiler dünyayla olan ilişkiler e, ittifaklar ve çatışmalar üzerinden baktığımızda e, Osmanlı devletleri cumhuriyet tarihi boyunca beğenirsiniz beğenmezsiniz kişilikte bulursunuz bulmazsınız ama yani Suudi Arabistan'la yan yana tek onunla yan yana yani bir ülkeyle tek yan yana olma e, üzere kurulu bir politika e, yok yani. Kırım yani nereden getirirseniz getirin. E, dış politikada e, G20 neredeyse bir tek Suudi Arabistan'la İttifak için 3 ay önce Antalya'da yaptığımız G20 toprağını e, bu tamamen bir E, rezil rüşva olma hali biraz da, batma hali yani e, gerçekten bunun adını rüşva diye koymak mümkün e, dış politikada e, gelinen nokta bu zaten içeride de e, geçen hafta içerisinde yaşadığımız işte anavatan Partisi şey e, AK Parti içerisinde Ee, ki takım böyle önemli unsurların e, bir araya gelmesi Dağ görüşmesi e, temelde bu noktaya dönüyor yani e, Suriye'de batak ve savaşın ışığındesiniz e, batak bir durum söz konusu ve bunu tam muazzam rahatsızlıklar artık ilişkileri de içerideki parti e, ilişkilerine de yansımış durumda Yani iç politikadaki girişimler dış politikada bağlantılı bir duruma artık zaten gül başından değil de Cumhurbaşkanı'nı Suriye politikasını, Davutoğlu Erdoğan'ın Suriye politikası onaylamamıştı. Ve gelinen noktada muazzam bir endişe duyan bir kesim var. Bu da içerisine iki konuda zaten, iki aksim var, biri başkanlık rejimi, biri Suriye politikası... Diğeri tabi bağlantı olarak Kürt politikası. Yani siz e, İmralı üzerinden direkt görüşmeler yapan işte o bağlantıyı kurmuş e, Osla İmralı e, görüşmelerini sürdürülen bir hükümetken e, e, e, siyasetken geldiğiniz nokta dünyanın en önemli e, yani son bir yılın e, büyük savaş artık Türkiye'nin içerisinde döndü. E, sayısını bilmediğimiz derecede. Kent savaşı hali hazırlısı devam ediyor. ve Muazzam bir katliam yükünüyle karşı karşıyasınız. Ve dünyada buna seyirci kaldı. Önemli ölçüde. Işte Bosna'ya benzer bir durum oldu yani. Minik bir Bosna var. Gözümüzün önünde cevran etti. Bosna'yı hatırlayın. Yani dünyanın, Avrupa'nın gözünün önünde cevran eden bir kırım söz konusu oldu. Bu da daha küçük bir ölçekte bir Bosna yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. İşte bir buçuk milyonluk bir kent parçalarının içerisinde bombalamalar devam etti. Gözümüzün önünde cereyan etti. Uluslararası kuruluşlar Kızıl Açı'ndan Agit'e, Avrupa Birleşmiş Milletler'e kadar her şirketin gözü önünde cereyan eden faili de belli. Katliam zinciri devam etti. diyor. Öbür taraftan da Onunla bağlantılı bir Suriye ve otu dopolitik kısmı Suriye-Arabistan'la sadece beraber ve Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi oyun kurucu ülkelerle diğer ülkelerle de çatışma halindesiniz. Özellikle sen çatışıyorsunuz aslında orada o üzerinde. Evet bu operasyonlarda rakamları da tekrar bir saniye dönecek olursak 7 aydır süren operasyonlarda 20 Temmuz'dan bu yana. Güneydoğu'da 167 asker, 126 polis, 7 korucu ve 2 devlet memuru hayatını kaybetmiş. 302 şehit deniyor. Tayyip Erdoğan da 2015 Aralık 31 Aralık'ta yaptığı televizyon açıklamasında öldürülen PKK'lı sayısının 3000'i aştığını belirtmişti. Ve çok farklı kaynaklar, farklı sayılar veriyor ama son olarak daha 32 cesedin o, e, bulunduğu da Genelkurmay'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden verilmişti bu cizre ve oralardan. Böyle bir durum var. Yani e, bu 3000 3000'ün bin, üstündeki FKK'lı rakamları e, ve sivil ve asker kayıtları bu 35 yıllık sürecin bir zaman dilimi baktığımızda en büyük şeylerden biri, kayıplardan biri. Yani 1984 yılından bugüne getirdiğinizde ki çatışmasını dönemlerinde ayıkladığınızda bir zaman dilimi içerisinde baktığınızda gerçekten en yüksek rakamlar ve nereden geliyor dolayısıyla tıpkı geliyorsunuz bu noktaya. Ee, şimdi ve bu tarafta bir eee papaz olduğunuz deyimlerinde Biz bir noktadasınız. Ve Rusya ve Birleşik Devletlerle e, gerçekten ikisiyle birlikte karşı karşıya kaldığı yani o tarzımdan bu yana Rus e baktığımızda işte İngilizlerle dostluk Rusya ile tartışıyorsunuz işte e, Rusya ile dostu, e, Avusturya sürdürüyorsunuz başka ile çatışıyorsunuz ama hepsiyle bir anda e, yani birinci dünya harbiyle dahil olmak üzere Türkiye tarihinde Osmanlı tarihinde e, gerçekten böyle bir e, ittifaklar ve çatışmalar üzerinden meseleyi incelediğimizde e, böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımız e, yoktur bu e, mesele de biraz ona benzer bir durum yaşanmıştır çok uygunu söylemiştir Ee, yani zaten Gülün, Varınçın ve diğerlerinin çıkışı e, Suriye politikasındaki günden nokta, Kürt politikasındaki günden nokta e, Erdoğan'ın e, ikaz kavize yani, diye enişinin vardı boyutları e, gösteriyor. Çünkü yani e, siyasi hayatta e, bazı şeyler var. Yani nasıl e, Vietnam Savaşı? Nixon'un işte Salomonov adına, Macará'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin o zamanki siyasetin sonu olmuştu. Vietnam evet. Savaşı'ndaki yaklaşım başarısızlık, Afganistan Sovyetler Birliği'nin neredeyse sonu olmuştu. Ama şu anda Türkiye'de Suriye meselesi muazzam bir yenilgidir aslında. Ama yani açın aslında. Kürbünleri belki Erdoğan kazanıyor ama maçı kazanamıyor. Bunun bir sonucu olarak da şey giriyor yani Avrupa'da şey AKP içerisinde şu kucakluklular bu konuda muazzam bir içerisinde nesini ikaz ediyorlar işte olabildiğince işte Cemil Çiçek'in aslında AKP'nin içerisindeki bu gaz sıkışmasını gruzyu defalarca konuşmuş peki bu mesele e, halihazırda da kendini e, tekrar vücuda getirdi. E, ve bu mesele nasıl çözülür endişesi içerisinde e, çeşitli gruplar var işte. Eee Eski Meclis Başkanı da var bunun içerisinde eee Arınç Komisi kur, e, var, Yardımcılığı var. Yani e, yeniden savaşın eşiğinde, savaşın içinde bir ülkeyi e, nasıl döndürebiliriz? gecikmiş olabilir işte bu konudaki e, çeşitli değerlendirmeler e, yorumlar mümkün ama e, büyük bir endişe kaynağıyla birlikte gelişiyor. Yani Suriye meselesi Türkiye'nin içine değiştirebilir mi? Nasıl etkileyebilecek? E, evet tribünler bir de bu arada bir başkanlık rejimi beraberinde de gelişiyor ve bütün bu yapı e, bu başarısızlık, bu yenilgi bu hüsran, bu lüsva hali E, i̇çeride nasıl bir dönüşüm ve e, zeytin nasıl değiştirebilir? E, gerçekten e, önümüzdeki günler bu süreci e, içerideki bu e, dışarıdaki pozisyon, sınırlardaki pozisyon içerideki pozisyonu ne ölçüde etkileyebilecek? E, bunun üzerine açıkçası e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Çünkü Erdoğan'ın zihninde yani... barış yok. Enteresan bir şey yani Kürt sorunu üzerinde hem de Suriye meselesinde bir e, barış fikri e, oluşmuyor. Evet şey de ilginç yani e, mesela Suriye e, konusunda e, şimdi Suudi Arabistan buldum ismini de Raduş Şimal Kuzey'in gök gürültüsü Hı, imiş e, askeri tatbikat yani bugüne kadar yapılan en büyük askeri tatbikat bölgede deniyor 20 Arap ve İslam ülkesi var ama içlerinde Türkiye yok mesela bunların şimdiye kadar bu zamana kadar gerçekleşmiş en büyük tatbikat olma özelliğini taşıyormuş yani hem ülke sayısını fazladı hem gelişmiş teknolojik silahlar kullanılması hem de hava hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetleri bölge istikrarını ve barışı korumak için ama bir yandan da mesela Ajans France Press'ten bir haber vardı daha yeni çok Yeni dün ve, ve şeyin e, tü, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın e, kara kampanyası yani karadan da girme. E, önce vurup bölgeyi sonradan da e, birlikte gireceklerine dair de endişelerin olduğu ve buna karşı işte hem Amerika'nın hem Fransa'nın endişeli olduğunu belirten ve vurmayın dedikleri yolunda haberler de vardı. Evet. Ali Bey benim de bir sorum var müsaade ederseniz. Estağfurullah. Yani yakın zamanda çıkan haberlere baktığınız zaman benim en çok tüylerimi diken diken eden haberlerin başlıkları şey oluyor. Suriye'deki savaşın kaybedeni, en büyük kaybedeni Türkiye ya da Türkiye mi diye soruların sorulduğu başlıklar oluyor. Yani 450 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsedilen bir savaşta Suriye gibi bir ülkede hala en büyük kaybedinin Türkiye olduğundan bahsedilen çeşitli analizler de yapılıyor. Hem Türkiye'de hem dünya genelinde. Ama şöyle bir durum söz konusu olursa yani gerçekten de bu savaş kaybedildi. Söylenilen şey neyse kaybedildi denilen savaş. Türkiye'nin hiçbir şey olmamış gibi ya da Türkiye'deki hükümetin hiçbir şey olmamış gibi e, davranabilmeye e, dair bir lüksü var mı elinde? Hiçbir şey olmamış, böyle bir savaş olmamış, kaldığımız yerden devam ediyoruz şeklinde davranabilmek gibi bir lüks olabilir mi? Yani bunu konuşuyoruz zaten. Yani bu e, yanlışlıklar ve yani kaybetme, yanlışlık, yenilgi vesaire üzerinden bir e, analiz yapmaya çalışıyoruz. Yani adı ne olursa olsun ve orada kaybeden aslında insanlık kaybediyor. Evet. 20 tane ülke orada birbiriyle bağlantılı ve bağlantısız o bölgede işte nüfusun yüzde onu ya yaradı ya ölmüş ya yani Suriye'de Şimdi geçen açıklamalar yani evet. nasıl olsununa Av 11 buçu yüzde on buçu bir rakamı yani dünyanın en önemli şeyin insanlık Fahriye'nin en önemli e, şeylerinden e, katliamlarına kanık oluyor. Dibimizde cereyan ediyor bu olay. Hani e, Bosna katliamı Avrupa'nın göbeğinde olmuştu. E, 150 bin insanın katline e, dünya seyirci kaldı. E, bu ondan da deter bir noktada. Yani eğer Irak'a kattığımızda ve 2003'ten e, bu yana, e, 91'den bu yana getirdiğimizde inanılmaz bir manzara ile karşı karşıyayız. İçerideki hükümetin bir şey olmamış gibi devam etme hafızası bu bulumca Evet ve yani Erdoğan Erdoğan'ın mesela işte tezkere yetseydi o zaman evet. bambaşka bir evet. Irak olacaktı demesi hakikaten akıllara zarar nitelikte bir yorum çünkü zaten Irak diye bir ülke kalmamış durumda. Suriye değil sadece bütün bunlar dikkate alınınca Çok endişe verici oluyor. Bir de Tolga Tanış'ın bir yazısı vardı Hürriyet Gazetesi'nde. E, o da ilginç. Yani Suriye, Rusya, İran cephesi Esad'ın arkasında sıkı sıkıya duruyorken karşı cephenin bölünmüşlüğü dengenin Esad aleyhine değişmesini engelleyecektir deyip dört noktayı ele almış. Amerikalılar IŞİD'le mücadeleyi başa koyuyor. Avrupalılar mülteci gelmesin de ne olursa olsun diyorlar ikincisi. Türkler öncelikli mesele Kürt-Kürt'ün önlenmesi diyor. 4 Suudiler de Esad devrilecek diye uğraşıyor. Kimse bu tablodan ortak bir hareket çıkmasını ummasın deyip bir de önemli tehlikeye işaret ediyor. Kimsenin pek üzerinde durmadı. Yani bu şeyler mesela rejim ve Kürtler muhalif kuvvetler karşısında zemin kazanmaya devam ederse yeni bir kavram daha çıkacak. Yenildikçe Türkiye'ye sığınacak olan Suriye'de rejimle çarpışan ılımlı ya da cihadi eski savaşçılar, ex-combatant deniyor bunlara. Bunlar bir sebeple Türkiye'den ayrıldıklarında hepsi farklı sıfatlar edinecek. Bir daha eline silah almazsa topluma yeniden entegre olmuş birey sayılacak. Ama bunu yapmazsa katil olacak Kendine yeni bir örgüt bulup militan olacak Ya da organize suç örgütüne Katılıp mafya olacak ve Ciddi problem olacak diyor İlginç bir analiz yani evet, Yani onu biraz daha Tamamlayalım Aslında ki Programlarımıza da Işık tutsun Yani e, bu nüfus Suriye'den gelen nüfusun Türkiye içerisinde önümüzdeki Onlu yıllarda e, Nasıl e, Bir pozisyon alacağı ee, ve bunu nasıl Türkiye e, gündeminde bu nüfusu e, kendi bünyesi içerisinde e, bu dış bağlantılarla birlikte e, halledecek? Mesela halletmen, e, bu sorunsal çoğun derece önemli e, ve bunun içerisinde bulunan unsurların e, siyaset bağlantıları terörle olan bağlantıları bir son derece önemli. Çünkü Türkiye gerçekten e, bunun e, genel nüfusu e, bir yandan yani, düşünsenize e, Kürt e, nüfusla ilgili Cumhuriyet'in başından itibaren bir e, iç göç ile eritme e, o, politikası söz konusu olmuştur. E, i̇ç göçlerle e, Kürtleri batıya tutmaya çalışmışlardır. İskana tabi zorunlu iskana tabi Muhtemelen bu BGK'da filan e, konuşulan konular bunlar. E, yani Türkiye'de gelen 3 milyonluk bir nüfusun Türkiye içerisinde e, nasıl onumuzdaki dönemde e, pozisyon alacağı, aldırtılacağı ve neye ikram edileceği ve neyle çatıştırılacağı e, önemli Evet bu konuyu Patımız. bence mutlaka etraflıca tekrar dönüp evet. ele yani almalıyız. lazım. ben şeyde dur, ben izliyorum. Yani e, Türkiye'de e, Kürt e, genel olarak 1984'te e, Türkiye'nin nüfusu Kırkent ayrımı ve Kürtlerin e, Kürt bölgesindeki kırlarda ve kentlerde oturanlar ve işte mezraların ve köylerin yakılmasıyla Bugün Sur'da yani Batman'ın nüfusu 600 değil. Yani 35 yıl önce Batman bu nüfusta bir Diyarbakır. 1 milyon üzerinde nüfusa sahip metropoller haline geldiler. Dolayısıyla yani bu Suriye göçünü bizim Kürt meselesiyle birlikte bir iskan, iç göç, dış vesaire bunun çok yönlü bir mesele. Belki onlu yıllarda karşımıza çıkacak ama muhalefetin falanın değil bu. Yani bundan nasıl bakacak? Ama MGK'nın bunları e, düşündüğü ve iç sorunla bağlantılı olarak bu konuları incelediğini e, süreçleri takip eden bir insan olarak istikabler vuku diyebiliriz. Bunlar e, Türkiye'nin iç devletinin son derece gündeminde hususlardır. E, ama yani e, hafızayı çok rahat boşaltan bir gider Erdoğan. Ee, yani dündündür bugün bugündürü aratıyor yani o dileri çünkü siz Oslo'dan do başaşı tabakınının bir anda yıkıp e, bu noktalara gelebiliyorsunuz Suriye meselesinde de e, esaskla olan işleri alt altı koy girilen nokta değildi ee, yani Türkiye'nin tepkinin sadece Suriye Arabistan olması baş başına e, gelilen noktayı tarif etmek açısından önemli Ee, ama bunun dış e, politikadaki Orta Doğu politika, Suriye politikasındaki inanılmaz rezalet e, savaşın eşiğine gelmesi ülkenin içerisindeki dinamikler açısından da önümüzdeki dönemde değişik e, beklemediğimiz e, beklenmeyen e, sahneler karşımıza çıkabilir. E, bunları analiz etmeye devam edeceğiz. Yani Başlangıçta söylediğim sözü söyleyeyim, türbinler kazanılıyor ama maç kazanılamıyor. Ee, bunun böyle bir sıkıntı yaşanıyor ee, ve bu muhafazakar bloğu e, değişik e, alternatiflere doğru sürükleyebiliyor. Çünkü hem bir yandan başkanlık dönemindeki istat hem Suriye politikasının yanlışlığı istat e, ülkenin e, dış dünyadaki muazzam yalnız, yalnızlığı ve gölçüzlüğü. İçeride muazzam bir yolsuzluk bloğu. Ee, ülke ekonomisinde de yani Suudi Arabistan e, petrol fiyatlarıyla ile neredeyse IMF'nin eşiğine gelmiş bir ülke. Yani tarihinde IMF'ye gidecek neredeyse. Gerçi Rusya'nın da hali pek parlak değil. E, Türkiye e, bu durumu ortada. Yani bütün bunları topladığımızda e, çok güçlü bir muhalefet örgütlenmesinin ihtiyacı yine E, or, e, ülkede demokrasi kalma, ıskat veciler içeride e, işte göçmen e, meselesini rüşvet olarak kullanıyorsunuz batı ile olan ilişkilerinizde gelinen nokta e, savaş meşeğindesiniz bundan daha ağır bir rezalet durum söz konusu Evet Ali Bey ama şeyi sormak istiyorum ben de ne tip bir muhalefetten bahsediyoruz? Yani şu an bu aralar sokağa çıktığınız zaman en ufak bir protesto gösterisi için sokağa çıktığınız zaman bile doğrudan ya gaz yiyorsunuz ya tazikli su yiyorsunuz ya da gözaltına alınıyorsunuz. Bildiğimiz manadan farklı bir muhalefet örgütlenmesine mi ihtiyaç var peki? Vallahi yani sokak, meydan, parlamento, sivil toplum her yerde bu muhalefeti e, örgütlemek gerekiyor. Yani edinin elmesiyle alçık denmiyor demiyoruz. Yani öyle bir mücadeleden söz etmiyoruz. Ama bugüne kadar e, gizli bile e, uzatılmadı yani. Anlatabilir miyim? Yani demok me, meydan ise kullanılmadı. Bugüne kadar kaç tane katliam yaşandı ve o katliamlara karşı e, bir e, kitlesel gösteri yapıldı. Bana söyle, Ankara katliamı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini getirdiği şeyde değil. Ayet diyor ki, Anımalı dediğimizi belki sokakta okumak, demokrasi nerede kazanılıyor? Kaç yerinde mi sadece? İyiyim tabi. Dolayısıyla yani bunca rezalet varken biz Suriye mitingi yapmadık. Suriye'de biz barış istiyoruz. Barış mitingi yap, yapın ya. Yapıldı. 2012 senesinde yapıldı. Evet. Ama canımız kanımız sana feda olsun Esad diye bir şekilde e, Hatay'da evet, yapıldı. Evet. Evet. Evet. Türkiye ve... solunda bir bulup Esad... Evet. Yani sonuçta barış ve demokrasi üzerinden mücadele hattının yürüdüğünü bunda da bir ittifak bloğu içerisinde yürüdüğünü söyleyebilir miyiz? Hani cephe laf, hoşlanmıyormuş bir takım insanlar. Ne Yerine bir şey koy. Demokrasi ve barış cephesi üzerinden bir ittifak üzerinden gidildi mi ya? Var mı bunu? Adam hala e, e, Kürt meselesine bakışını, Kılıçdaroğlu, e, adamdan kastım o. E, Yılaniye izin verdiniz diyor falan yani. Oralarda dolaşıyor. Oradaki olay katliam boyutlarını, yenilen noktayı falan analiz etmekten şahresiz. Evet. Ee, Halk, Halk cephesinin kurulmasının da 80. yıl dönümü bugün İspanya'da. Evet. Halk cephesi. Evet. <gülüyor> İspanya'daki o 3 savaşta bizden savaşanlar da vardı. Değil Var mıymış? Mi? Mi? Ehli belli. Mihribelli mi? Mihribelli Yok Yunanistan değil, mi? değil miydi ha, o? Yunistan'da Yok yani. ben hep araştırdım o konuyu ama bulamadım. Ukraynalılarla beraber var, aynı var. tümende olduğu söyleniyor ama bulamadım. Varsa sizden bilgiler almak çok isterim. Var ya ama süreyi bitirdik. Ya. Işler var ya. Ben o zaman telefon görüşmesi yaparım sizinle. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim <gülüyor> konulardan bir tanesi. <gülüyor> Ali Bey maalesef be. süreyi Süleksiz bitirdik. oldu yani. Evet. E, çok konuşalım ama inanılmaz bir ortamdayız. Evet, çok güzel. Sosyal bilim açısından muazzam bir dönemdeyiz. Demeye devam edeceğiz ama senin sorunla yanıt olabildi ama böyle manevet inanmaz şey yani bir tane yani Suriye konusunda bir şey söyledi Ne bileyim kapalı toplantı yap ya Evet mecliste sessiz maalesef Evet peki bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz mecburen çok teşekkürler hoşçakalın. görüşmek üzere İyi günler, Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet Saat 9.30 iki geçiyor Açık Radyo'da 94.9'dasınız Biraz bir aradan sonra Bir konuğumuz olacak Profesör Mark Lindley ile Kendisi hem müzikolog Hem de Neden Hindistan'ın Çağdaş Hindistan'ın ve Ekonomi konularında da Araştırmalar yürüten bir Profesör aynı zamanda da Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerindeki hem ekonomik hem de hepimizin üzerindeki çeşitli etkileri konusunda konuşuyor. Onunla ağırlıklı olarak bu ikinci konuda iklim meselesi üzerinde şimdi birazdan konuşacağız. Dinleyicilerimizden Aygül Özkaragöz de bizimle beraber olacak çevirilerde yardımcı olmak üzere. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'dayız 1949 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de e, sözünü etmeye çalıştığımız gibi bir konumuz iki konumuz var. Hemen birisiyle söyleşi yapacağız e, ve Profesör Mark Lindley ile kendisi bir ziyaret için Türkiye'de bulunuyor. Daha önce de e, gelmişti hem müzikoloji alanında hem de tarih alanında da çalışmaları olduğu gibi son zamanlarda önemli bir ekonomi dalında da önemli şeyleri oluyor. Ve aynı zamanda da bu neoklasik ekonomi dediğimiz ve hatta neoliberal ekonominin de dünyaya getirdiği belalar üzerinde de kendisinin kendisinin eşitliği şey, çalışmaları var. Bu konuları kısaca e, birazcık konuşma fırsatı bulacağız. Belki bir yerde tekrar yakın zamanda geldiği zaman bir kez daha konuşma fırsatı bulabiliriz. <gülüyor> e, welcome. We're very happy to have you with us. I am hoş glad hoş to be here. Yes. Welcome. Evet, bizim e, çevirilerimizi yapmak üzere Aygül Özkaragöz de hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi ilk olarak bu dünyanın e, ekonomik e, özellikle e, büyük eşitsizliklerin de e, meydana getirdiği bir e, sisteme geçildiğini başta e, yeni çıkan kitabıyla Toma e, Piketty'nin de söylediği gibi eşitsizliklerin bambaşka bir dünyaya doğru bizi sürüklediği şey var. Biraz bunun üzerinden gidelim. Özellikle de Hindistan üzerinde de çalıştığı için Hindistan'da bu büyük gelir dağılım adaletsizliğinin getirdiği çeşitli problemleri de en iyi bilenlerden biri olsa gerektir profesörünle. Oradan da küresel iklim değişikliğinin durumuna geçebiliriz. Let's start with the uh, inequalities that uh, Piketty has been talking about, uh, where it is uh, where the world is actually being taken to a very different uh, state of affairs. And since uh, you have uh, especially a uh, specialization in the Indian situation, perhaps you could comment on that. And uh, from there we can continue on to the uh, global uh, climate change. Yes. Uh <clears throat> It is two different kinds of issues, the issue of the inequality of money and and the issue of the global change. These are two areas where the modern neoclassical theory and the grand tradition of Adam Smith, in its present state, that theory is very weak, very vulnerable, dealing with the inequalities and dealing with the environmental degradation, of which climate change is an example. In terms of the inequality... Uh Bu ikisi, iki ayrı konu, e, bir tanesi e, Adam e, az Egyesült geleneği e, üzerinde inşa edilen ve nasıl e, eşitsizlikle nasıl egyesült ilişkin, e, diğeri Dierde e, e, çevresel az egyesült államokban has made a very important contribution because his work was so diligent. It was a whole team of French economists mm -hmm. who made this estimate and <clears throat> Let me give just one statistic that will summarize the the very detailed work that they did sixty um, five uh, years ago or so, right after the second World War. the total amount of monetary wealth of the wealthiest twenty percent of all the people in the world. Was about 25 times the amount of the total monetary wealth of the bottom 25 percent. So it was a ratio of 25 to one between the top 25 percent, uh, 20 percent, 20 percent quintiles, mm -hmm. and the bottom quintile, 20 percent. Yeah. So that's a big change, but but it's it wasn't too big. Today, that analogous ratio is something like 100 to one. Mm -hmm. So the inequality, with uh, not at an absolutely steady rate, but it has shot up basically in historical terms, tremendously in the last 65 years. The welfare state is being dismantled and, and this is being achieved. Yes. Şimdi, a, a, çok önemli bir e, e, konudan söz etmek istiyorum. Piketty'nin e, eşitsizlik üzerinde yaptığı araştırma, çalışma e, muazzam bir çalışma. Bir kişi, kişiyle yapılmış bir şey diye bütün bir Fransız e, ekonomistleri ekibiyle yapılmış durumda. Bu, e, buradan çıkan bir e, e, özet bir istatistiğe, veriye e, işaret edeyim. 65 yıl önce en alt e, e, %20 gelir grubu ile en üst %20 gelir grubu arasında e, ki e, toplam zenginlik farkı 25'e 1'di. E, bu epey büyük bir farktı ama o kadar hani e, e, e, hakkında bir şey yapılamayacak bir şey değildi. Fakat Şimdi bugün bakarsanız aynı istatistiğe en üst yüzde yirmi dilim en alt yüzde yirmi dilim gelir grubundan yüze bir oranında yüzde yüz katı daha zengin. Bu çok büyük bir problem. Ve bu son altmış yetmiş yılda muazzam bir hızla artmaktı. Her sene aynı hızla artmasa da bu eşitsizlik sorunu Ee, yani bu eşitsizliğin aslında bu hale gelmesi bu e, gelir dağılımının bu şekilde bozulması e, özellikle sosyal devlet e, e, yaklaşımının e, ortadan kaldırılmasıyla olanaklı kazandı. Evet. Belki şeyi de bu noktada ilave etmek gerekiyor. Yani e, Oxfam International'ın yaptığı son e, araştırmalar ortaya dehşet verici başka bir dengesizliği de koydu. Tam e, paralel olarak yani Piket'inin ve arkadaşlarının e, ortaya koyduğuna yakın yani bir başka yönü işin o da e, karbon salımları emisyonlarının e, emisyonlarında da aynı şekilde muazzam bir e, eşitsizlik olduğunu ve en yoksul kesimler mesela eğer dünyanın en yoksul kesimleri karbon yani küresel ısınmaya yol açan karbon salımlarının mesela yüzde onunu meydana getirirken en zengin ülkelerde ve en zengin kesimlerde de mesela yüzde elli'nin üzerinde yani 175 katına varan en yoksul kesimdeki salımlarla bireysel salımlarla en zengin kesimlerin salınları arasında 1'e 175 gibi farklar olduğu da ortaya kondu. Bu da ikisini birbirini tamamlayan bir sınıfsal mesele çıkıyor ortaya yani. Perhaps uh, you could also comment on Oxfam International's latest latest research which has uh, uh, which has told us that uh, Just the, uh, parallel to what Piketty and company and his friends uh, did uh, on inequality, wealth and uh, uh, uh, uh, w welfare inequality, the carbon emissions have also been very unequal. The world's uh, uh, poorest mm. has uh, contributed to carbon emissions around ten percent, and the wealthiest have contributed uh, about. Fifty uh, percent. So this is in uh, in the, in the uh, uh, yes. w w What happens is it's like one to one hundred seventy-five. The ratio is one hundred one seventy-five. This is another point of uh, class issue, yes, just they, as in wealth and i income inequality. Yes, they own the cars, they take the airplane flights. So of course, there's going yeah. to be a lot of carbon emission from from transportation, and they own more things made in factories and so on. So that's. That's not surprising. What is, is more significant, I believe, is that the poor are the ones who are living near the garbage dumps, where the poison is. The poor are living there. That's not reflected directly in the monetary inequality. Yeah. It's an aggravation of inequality that the economist doesn't know how to measure because he hasn't studied chemistry. <laughs> so he doesn't know anything about the, the, the actual real significance of living near this poison stuff. Or take the issue of water. If the water is lead poisoned with lead, this is a big issue in the U.S. right now because of the city of Flint. Flint, yes, yeah. yes. <clears throat> These people, they had they had lead in their water, and they're not rich enough to buy bottled water for their daily use. The rich, it's it's an annoying thing not to be able to drink the water from the faucet, but they can buy bottled water. Evet, çok doğru. Bu o, o, yani çok da kolay anlaşılacak bir şey. Çünkü e, zenginler, e, e, otomobillere sahip olan kişiler, onlar uçaklara binip sağa sola gidiyorlar. Onlar e, e, fabrikalarda yapılan şeyleri, e, daha mal olan şeyleri daha fazla kullanıyorlar. E, fakirler ise ama asıl, asıl da, bunu bun tamam da, asıl e, e, fakirlerin... Bu çöplüklerin yanında yaşadıkları ve maruz kaldıkları sorunlar hiç dile getirilmiyor. Çünkü ekonomistlerin kimya biliminden haberleri yok. Buna en, en yakın örnek, en açık örnek şu anda Flint denilen şehrin yakınındaki, kasabanın yakınındaki su havzalarının kirliliği. Orada yaşayan insanlar gayet yoksul insanlar ve onlar zenginler gibi şişelenmiş, Temiz su alıp kullanamıyorlar ve muazzam problemlerle karşı karşıya kalıyorlar bu sebeple değil. Evet yani bu Flint'teki musluk suyudan doğru yani geri döndürülemez milyonlarca çocuğun ve kuşaklar boyu yani binlerce çocuğun diyeyim geri döndürülmez zararlara yol açtı. Sadece musluk suyu içtikleri için ve bilgileri de vardı. Yani üstelik de bu neoliberal ekonominin yarattığı bir doğrudan doğruya bir şey oluyor. Bu şu anda en önemli konularından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki belalardan. Belki bu noktadan da şeye geçebiliriz yani şeyin de bir yeni Science Advances dergisinde çıkan çok yeni, geçen cuma yayınlanan bir şeyde aynı sorunun bu sefer su E, kıtlı, kuraklık yalnız değil aynı zamanda yer, su kaynaklarının tükenmesine ilişkin bir problem oldu ve dünyanın da en e, önemli e, üçte ikisinin dünya nüfusunun üçte ikisinin e, yani dört milyar milyar kadar insanın e, daha önceden düşünülenden çok daha büyük bir su meselesiyle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum. E, Twente Üniversitesinden Hollandadan ortaya e, koydular, ve e, su bitiyor. Buna karşılıkta herhangi bir tedbir de e, alınmıyor deniyor. Su yani yeraltı su kaynaklarının tükenmesi ve onların yenilenememesi gibi bir sorun var. Now uh, uh, that is uh, yes. This is uh, this issue in Flint has to do with the uh, running water from the taps. Uh, the millions of children have been suffering uh, in, uh, uh, in in Flint. I mean, hmm. and elsewhere hmm. for, from from such issues. Uh, this is uh, the uh, exact result of neoclassical uh, liberal or neoliberal economy. This is what you get. Uh, now, in the, just last week, just uh, this past Friday, the Sciences Advances uh, Journal. Uh, uh, wrote about uh, this uh, issue of uh, the world running out of uh, uh, usable water mm. sources. Uh, uh, Two-thirds of the world population, meaning mm. four billion people, uh, are uh, exposed to this uh, problem. Hol uh, uh, the University Trent in Holland uh, in Holland uh, has uh, come up uh, with the, uh, this uh, uh, uh, study uh, indicating that aquifers or water table is dropping actually all yes, yes. It's dropping all over the world and it's actually also uh, about to finish. Well, neoclassical theory itself is not responsible for the vast growth of world population. That is causing this. So let's mm -hmm. not blame th some academic theorists for the fact that there simply isn't enough uh, fresh water. Mm -hmm. um, and if you say millions of children, then it's not Flint. It's like Egypt and ah, Africa. Yeah. In Egypt, there are middle class people who are drinking water that is far dirtier than the water in Flint today. Mm -hmm. This is a worldwide problem. And <clears throat> it's not due directly to the neoclassical theory. The neoclassical theory is inadequate to address these problems, mm -hmm. but it's not mm -hmm. the cause. The cause here is uh, has to do with population ex expansion. The world is full now. We really don't want more humans. I mean, each baby is a prize, but we don't want too many of them. We want the population to simmer down gradually, not suddenly. That would be horrible. Uh, if lots of people died all of a sudden of a mm -hmm. of a new epidemic or a new war. But we want people to have only a couple of children and let the population simmer down gradually, so that we can uh, get into a basic position of of not not being short of water. Now, in Egypt, they're short of water. Egypt's been short of water for thousands of years. <laughs> This is not something new, but they're drastically short of water now uh, in in places like Cairo. So I, I just wanted to make that distinction. I want to add one... Please, go ahead, and then I'll add okay. just one point no. to that. Yeah. Uh, Mısır, uh, yani Fininteki ve de söz edilen konulardan... Çok daha vahimi Mısır'da görüyoruz sadece Mısır'da değil dünya çapında görüyoruz bu problemi. Bunun sebebi neoklasik teori değil. Neoklasik teori bu konuyla ilgilenecek ki çapta bir teori değil. Dünya nüfusu çok fazla günümüzde problem o ve artık dünya doldu. Her çocuk çok değerli bizim için elbette ki fakat E, artık çok fazla çocuk sahibi gerekiyor. Dünya nüfusunu azaltmak gerekiyor. Bir, iki çocukla yetinmek gerekiyor. Mısır'da e, su kıtlığı yeni bir olay değil. Binlerce yıldır var. Ama şu anda akut bir duruma geçmiş e, e, bulunuyor. Let me um, try to round this out a little bit by uh, making the point that what Piketty measured was uh, monetary wealth. And he had statistics based on tax reform. So his work was very accurate, very limited in scope in that sense. But what's happening now with this environmental degradation is that quite apart from the monetary inequality, in terms of the material inequality, the quality of the water you drink, the quality of the food you eat, is it poisoned or not poisoned, and so on, this is aggravating the real-life inequality. So the if you are rich, you can go somewhere else, <laughs> If you're poor, you cannot. And so the inequality is greater even, in effect, than what Piketty is able to measure. Mm -hmm. He doesn't measure the rest because he wants to be very uh, checkable and it's a, he wants a simple measure. Mm -hmm. So the environmental degradation is aggravating the inequality. That's one point. I have another point. If you can translate this one, okay. then I'll make the other one. Uh, Piketty'nin sadece parasal zenginlik. Çok kesin rakam vermek istiyor, ama sadece parasal zenginliği ölçüyor. Çevrenin bozulması için ise yiyecek ve su kalitesinin azalması, yok olmaya gitmesi, e, bu eşitsizliği zenginle yoksul arasındaki eşitsizliği çok fazla artıran bir şey. Ee, görün, ...rakamların gösterdiğinden çok çok daha fazla bir e, durumla karşı karşıyayız. Zengin ne yapar? Başka yere gider. Ama yoksul başka bir yere gidemiyor. Yapacak o kadar durumu müsait değil. Ee, Piketty çok kesin rakam veriyor ama bize işin boyutunu gerçekten yansıtmıyor. Yes, And the other point I wanted to make is that very few people are demanding absolute inequality... That's an idealistic idea. Everybody should have exactly the same. People accept some degree of inequality within a family, within a village. It's human nature to accept some. It's how much the excessive inequality we have today and the monetary inequality aggravated by these uh, problems in environmental degradation means that some people are desperately poor. And therefore, there's a lot more hatred. People believe the system is satanic. We have to take revenge. It is socially dangerous that we have all these levels of inequality. That's not just some number hundred to one, twenty five to one. Nobody goes to war over a number. They go to war over resentment and hatred. I don't think the terrorism is due to the fact that somebody believes that Mohammed said this or that. I think the terrorism is due to the fact that a lot of people who are only educated in certain terms believe that the system is satanic because of this inequality exaggerated inequality more inequality than decent so the the inequality and the economic degradation the economic degradation aggravating the inequality leads to a socially poisonous situation of troubles all over the world mm -hmm. şimdi çok uh, uh, az insan e, bu e, mutlak eşitsizlikle ilgili bir, bir küçük çapta belli bir çapta bir eşitsizlik aile içinde köyde köy içinde toplumda kabul edilir bulunuyor insanlar tarafından. Ama e, öyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz ki bu eşitsizlikte o kadar büyük bir fark var ki artık sistemi kapitalist sistemi e, e, şeytani bulmaya başladı insanlar yoksullar. Kimse bir e yüz yirmi beşti bir yüz yetmiş rakamı üzerinden harbe gitmez. Kimse bunun için savaşa silah savaşa yönlenme silah salmaz. Ama insanlar nefret duydukları zaman bunu yaparlar. Teröristler böyle ortaya çıkıyor. Bunlar sistemin kabul edilemez olduğunu düşünüyorlar ve sistemin tamamen şeytani olduğunu düşünüyorlar ve bunu bu sisteme karşı mücadele etmek için. E, ...silaha sarılıyorlar. Evet ama bunun için de... ...zaten belki şeyde... E, ...dünyada e, şimdi bizim de... ...Açık Radyo olarak yakından... ...takip etmeye çalıştığımız bu... ...iklim adaleti kavramı... E, ...yükselmekte yani esas itibariyle... E, ...iklim adaleti... E, ...insanları... ...binlerce yıldır oturdukları... ...adalardan... E, ...adaları terk etmeye... ...başka yer bulmaya... E, ...zorlayan iklim koşullarına bir tepki olarak bu büyük şirketleri falan durdurmaya çalışan bir iklim adaleti var. Şimdi yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz ama iki sorum daha olacak. Bir tanesi iklim risklerinin bir de işin ekonomi mali yönü var. Yani mesela Guardian gazetesinde yeni çıkan bir haber var. Bu geçen cumadan Avrupa Birliği'nin şey kur mali kuruluşu gözleme watchdog denen işte denetleme kuruluşu European Systemic Risk Board bayağı eğer Paris'te yapılan anlaşmadaki tedbirler alınmakta gecikirse iklim değişikliğine karşı iki Büyük bir e, finans e, piyasalarının da çökeceği yolunda yani bir düzeltmenin, correction denen şeyinde trilyonlarca doları e, küresel ekonomiden çıkaracağı yolunda bir e, tehlikeden bahsediyor. Bu da çok işin bir başka yönü. Bu konuda ne düşünüyor profesör? Uh, now uh... This is a very important concept that we've been uh, talking about for a long time at Atchik ra Radio, the concept of uh, climate justice. This mm. has risen to be an in-concept uh, all over the world. Uh, for instance, people are being forced to leave uh, the islands they've been living on for thousands of years, yes. and they are trying to uh, engage in activism to stop uh, the big corporations mm. from forcing them to doing this. Uh, we're now coming to the end of the program very, uh, slowly, but surely. Uh, so uh, I have two more questions for you. Uh, one is uh, on climate risks, and the second one is the economic side of the issue. Uh, there was an article on, in, on, uh, in in the Guardian uh, this past Friday. Uh, the European Europe's watchdog institution, uh, the Economic Systemic Risk Board. Uh, is uh, just published uh, a statement regarding the Paris Treaty on climate, the recent Paris Treaty on climate, uh, saying that if uh, the measures against climate change that were put into into that treaty are not put, uh, executed soon, mm. uh, the, there is even a danger, a mm. major danger, that the world's financial markets will fall, will crash. Well. Uh, financial markets crashing in such a way that money becomes valueless, galloping inflation. You mm -hmm. order a meal, and you the the, the price is a thousand liras before, and by the time you finish the meal, you have to pay ten thousand. <laughs> that is that's a disaster. That's that's a terrible disaster. We don't want that. But if financial crash merely means that some rich people are going to lose a lot of money because they bet on petroleum, and then we don't really want it, that, mm -hmm. I'm not worried about that. <clears throat> I think the rich have to lose sleep. They have to realize that there's this there's this social dynamite built in this inequality situation. And they have to go back to the way it was in the 30s when the trade unions were built up and when uh, social security in, say, in the U.S., uh, pension plans were put in and, and health care was put in. You have to go back to these things to mitigate the effects of the inequality. Then you will gradually wind down the social poison. I don't think the answer is really just to kill a bunch of rich people. That's... You know, that has been tried. It doesn't work very well. It's better to have a whole bunch of reforms. But these reforms are going to... Be very complicated and hurt. Now, with regard to the Paris Conference, there's a special problem there right now in the U.S. because it looks like the Supreme Court of the United States, which is a right-wing organization, now mm -hmm. alas, unfortunately, but this may change now that this Supreme Court justice has died. Yeah. Yes, that's a very yeah, interesting Scott, situation yeah Yes, but <clears throat> they're trying to block the implement in effect trying to block the implementation of the Paris Agreement. And I agree that the Paris Agreement is a very important step forward. I think it's a great achievement of Mr Obama to negotiate this agreement with with the president of China and with the prime minister Modi of India. It's not enough but it's a very vital step forward and I agree with the alarmist feeling that if that Paris agreement isn't uh isn't um, implemented properly uh, there's going to be a lot more trouble. A reformlar elbette ki yapılmalı. Fakat bu petrol kullanımı kılması ben bunu bu, bu, bu der değilim daha ziyade başka e, önemli konular var mesela Paris Konferansını Anayasa Mahkemesinin e, reddetme ihtimali a, Amerikan Anayasa Mahkemesi bildiğiniz üzere sağcı bir e, kurum a, tabi bu şimdi değişebilir çünkü Scalia hemen yakında öldü e, ve o, o onun denen, seçtiği bir o zaten e, çok muhafaza kardı. Evet ve ve çok e, e, sağda e, evet. çok muhafazakar denilen şekilde eee almıştık birçok kararı o, o tarafa yönlendirmişti eee Amerikan Anayisi Mahkemesi, bunu e, fakat e, benim asıl üzerine durduğum e, bu iyi bir şey tabii yani e, mahkemenin e, kurumsal e, yönelişinin biraz değişebilme ihtimali güzel bir şey. E, fakat Paris'te Obama'nın Paris Anlaşması'nı Çin ve Hindistan ile de görüşmeye alması çok önemli ve çok iyi bir şey. Ben bunu çok önemsiyorum. Paris Anlaşması'nın bu devletlerle de görüşülmesine. Evet, belki son soru olarak da şeyi söyleyebiliriz. Bu tip önemli bu konuları düşünen konuklarımıza sık sık sorduğumuz bir soru. Böyle bitirme adetimiz de var now the, the, we want to finish with this last question. We always ask uh, this typical question that we have to our uh, uh, uh, uh guests who think uh, and who produce in this uh, in the in the on these issues uh now I also know that it is not easy to answer this question at all. But here is the question. Where is the world, he world headed? <laughs> I don't know, but it is in trouble. When I was a teenager, right after the Second World War, even younger than that, we had great hopes, yes, mm -hmm. for a wonderful new world where the U.S. foreign aid would lift the whole world up. There was so much hope. There had been hope after the First World War, world peace with the with the League of Nations. And after the Second World War, the United States with, was going to give foreign aid and lift the whole world up and defeat evil communism and uh, and all this kind of And now it's not working. And, and so there are many, many uncertainties. We're living in an uncertain time. There's a Chinese proverb. The curse is to live in times that are too interesting, and and that's what the young people have today. I'm afraid I cannot predict. I cannot predict. I can only hope and strive. Yeah, Professor evet. Mac Lindley, pardon. I don't know. I don't know the answer to this problem. But what I know is that the world is facing a big problem. When I was young, we had a lot of hope. Amerika'nın yabancı yapacağı yardımlar, dünyaya yapacağı, fakirlere yapacağı yardımlar, yoksul uluslara yapacağı yardımlar bütün dünyayı yükseltecekti ve refaha eriştirecekti. Aynı benzer şekilde büyük bir ümit Birleşmiş Milletler'den önceki kurum olan Ee, kavimler e, cemiyetinin de e, cemiyetin kurulması sonrasında da hissedilmişti dünya çapında. Herkes çok büyük ümitlere kapılmıştı. Ee, Amerika e, ko bu komünizm belasına karşı e, e, herkese bütün yoksul ülkelere yardım edecekti ve hepimiz e, çok güzel bir dünya e, sahibi olacaktık. Ama e, maalesef şu anda karşı karşıya olduğunuz durum Çin e, E, otaz sözündeki gibi, e, e, could you repeat that? Uh, Chinese proverb? Yes, it is a curse to live in interesting times. Eee, okay. e, ilginç zamanlarda yaşamak, eee, e, en büyük lanettir. Eee, çok teşekkürdes Professor Mark Lindley. Gelecek sefer de tekrar geldiğinizde Bu konuları daha derinlemesine de konuşma a bulogjáim umuyoruz. Ay günyenem, ez a tsevilichin. Bukunner, először a dönzítse, hogy a a tsevilichin. Aj, a a A A When, if and when you come back. And we also thank Aygül Özkaregöz for uh, her translation. And uh, Yes, well, it is an honor to be on Açık Radio, and if I come back to Istanbul, I will try to have another session like this. It is just a vignette, but uh, we've been able to convey some ideas. Our yeah, yeah. It's our pleasure. Tercüme edin mi, Lütfen. Çok teşekkür ederim diyor Mark Lindey. O benim için çok büyük onur Açık Radyo'da konuk olmak. Bu aslında bir tadımlıktı. Tekrar gelince daha derin konuşmayı ben de emin ediyorum. Evet böylece de Açık Gazete programını bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. A cikkasté.